Evet, ufak bir teknik arıza oldu, İnşallah bunu gelecek hafta artık telafi ederiz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İhsan kavramını daha ziyade e, tahakkudi konularda e, sadece belli bir namaz üzerinde değil, daha ziyade e, hayatımızın her alanı ile ilgili olarak e, ifade etmemizde fayda var. Çok hızlı geliyor. Yani kimisi evet diyor, kimisi hayır diyor. Neyse artık biraz e, bu akşamı bu şekilde idare edelim. İnsan Allah'a onu görüyormuş gibi kulluk etmek. Bu kulluğun içinde tekrar ifade edecek olursak namaz, zekat, oruç, haç gibi ibadetleri girdiği gibi ki bundan sonrakinin altına çizmek gerekiyor. İnsanın başkalarıyla olan ilişkileri zulümden uzak durmak ve zalimlere karşı mücadele etmek her türlü kötülükten kaçınmak, her türlü iyiliğe koşmak Allah rızasına uygun ticaret, Allah yolunda savaşmak dahil her anlamda cihat etmek ve benzeri her türlü beşeri faaliyeti içerisinde kapsamaktadır ki asıl maksat yani sadece belli bir alan değil bütün geniş alanı ifade etmiş olması gerekiyor.